Buradan bakınca, dünyanın merkezinde gibi gözüküyor değil mi? Oysa birtakım teknik sorunlarımız var, bilimsel sorunlarımız var. Bırakın Amerika'yla, Batı Avrupa'yla yarışmayı, nüfusunun %77'si köylerde yaşayan, 1 milyar kişi köylerde yaşayan Hindistan, 2014 yılında Mars yörüngesine uydu gönderdi ve oradan bilimsel veri topluyor. Bizde bir şeyler eksik, bir şeylerimiz eksik, ne yapabiliriz, neyimiz eksik? Bunu düşündük, düşündüm, birkaç madde buldum. Bazen ben, bazen biz diyeceğim. Orada genelde biz dediğimde öğrencilerim ve beni, meslektaşlarım ve beni kastedeceğim. Bulduğumuz şeyler bunlardı. Bilgi eksikliğimiz var, teknik altyapı eksikliğimiz var, motivasyon eksikliğimiz var. Şimdi Türkiye, Avrupa'nın bir parçası, tabii ki kendimize has çözümler üretelim de, parçası olduğumuz Avrupa tarihinde ne yaşamış, ne olmuş, ona bakalım. Belki alabileceğimiz dersler vardır. Aslında Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra benzeri, hatta çok daha kötü bir durumdaymış. Avrupa yıkılmış, birbirinin boğazına sarılan ülkeler, ülkelerin altyapılarını yok ettiği gibi bilim adamlarının da Amerika'ya kaçmasına sebep olmuş. Fakat savaşın hemen ardından insanlar bir araya gelmişler. 1949 yılında, Mont Lozan'da, pardon, bir kültür konferansı düzenlenmiş. Bu kültür konferansında önceden hukukçu, sonradan fizikçi olan Nobel ödüllü Louis de Broglie, bir öneri yapmış. Demiş ki, parçalanmış olan Avrupa'yı bilim etrafında birleştirelim. Bu öneri hem bilim adamları hem de politikacılar arasında çok beğeni toplamış. 53 yılında bildiğiniz kurumun, CERN'ın kuruluş anlaşması imzalanmış. 54 yılında da Cenevre'de, İsviçre-Fransa sınırında kurulacak olan laboratuvarın ilk temel atma töreni yapılmış. CERN, dört ana esas üzerine kurulmuş. Bu esasların tabii en önemlisi bilimin sınırlarını zorlamak. Çalıştığımız konu nedir? Maddenin temel yapı taşları nedir? Bu soruya cevap arıyoruz. Buna cevap ararken, evrenin ilk anları hakkında fikir sahibi oluyoruz. Madde ve enerji hakkında fikir sahibi oluyoruz. Bunların etkileşimi hakkında fikir sahibi oluyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için iki tane alete ihtiyacımız var. Hızlandırıcı ve algıç. Türkçe önemli, dedektör değil, algıç. Hızlandırıcılar nasıl çalışıyor, algıçlar nasıl çalışıyor? Çok çok basit size söyleyeyim. Bizim çalışma yöntemimiz üç yaşındaki çocukla aynı. Şu aletin ne olduğunu merak eden çocuk oyuncağının duvara fırlatır kırar, içinde ne var diye bakar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de bu. Hızlandırıcılarla protonun içinde ne olduğunu merak ediyoruz. Hızlandırıcılarla protonu hızlandırıp ya duvara bir hedefe ya da başka bir protona çarptırıyoruz. Dışarıya saçılan içinde ne varsa artık bakmak için de çok büyük fotoğraf makineleri algıçlar kullanıyoruz. Dolayısıyla bu teknolojilerin bakkaldan alınamayacağına göre geliştirilmesi lazım. E bunun yanı sıra başka şeyler de çıkıyor, bundan ileride bahsedeceğim. Üçüncü konu, bütün bunların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan bilimsel ve e, mühendislik dallarında yetişmiş insan gücünü hazırlamak. Bazı bilgiler okuyarak değil de usta-çırak ilişkisiyle elde ediliyor. Dolayısıyla bu tecrübenin aktarılması çok önemli. Ve e, son olarak da Sörn'ün gene esas amacı, unutmayalım Louis de Broglie neden önermişti, farklı kültür ve e, Ülkelerden insanları bir araya getirmek. Soğuk savaş zamanında Sovyet ve Amerikan bilim adamlarının birlikte çalıştığı tek yer CERN. Bugün de gençler arasında İsrail-Filistin partileri, uhu hiçbir şey söylemiyorum ama çok çok meşhur. CERN ilk başladığında proje olarak, demiş ki bir hızlandırıcı yapayım. Bununla başlamış. İlk Sön hızlandırıcısı gördüğünüz gibi iki adam boyunda. Bugünse yaklaşık 12.000 kişinin çalıştığı iki tane büyük yerleşkesi olan en büyük hızlandırıcıyı size sarı renkle gösterdiğim, kendi adına Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi diyen ama benim bilimin ve bilimsel teknolojinin dünyadaki tek merkezi dediğim yer. Bütçemiz yaklaşık 1 milyar İsviçre frangı. Bugünlerde 1'e üç. Bu hızlandırıcıyı tabii basından biliyorsunuz muhtemelen. Büyük hadron çarpıştırıcısı, Higgs falan. Ama bunu bir spor arabanın en son vitesi gibi düşünebilirsiniz. Siz spor arabayı 6. viteste giderken gördünüz ama bunun öncesi var. Bunun öncesi de bir hızlandırıcı kompleksi var. Ve hepsinin başladığı yer, birinci vitesi de en altta linak sözüyle gördüğünüz doğrusal hızlandırıcı, İngilizcesi linear accelerator, doğrusal hızlandırıcılar. Bu doğrusal hızlandırıcıyı aklınızda tutun, lütfen ileride gelmeye çalışacağım tekrar. Şimdi dışarıya çıkan çarpışma sonucu parçaları fotoğraf makinalarıyla görüpmeye çalışıyoruz dedim. Bu fotoğraf makinaları neye benziyor diyecek olursanız, bunlar büyük deneyler. Mesela burada bir tanesini, Atlas deneyini, benim çalıştığım deneyi görüyorsunuz. Önünde bir tane teknisyen var, üzgünüm, e, yeterince e, belki çekici değil ama e, bir teknisyenle boyu konusunda fikir vermeye çalıştım. Bu bir silindir, uzunluğu yaklaşık 40 metre, yüksekliği de 22 metre olan bir silindir. Bunun içindeki farklı algıçlarla dışarıya çıkan parçacıkları inceleyip, evrenin yapı taşları konusunda fikir sahibi olmaya çalışıyoruz. Bakın, burada size bir özet tablo hazırladım. Solda gördüğünüz kutular, evreni oluşturan temel yapı taşları. Sağdaki silindirler de, onların birbirleriyle etkileşmesini sağlayan parçacıklar. Liseden hatırladığımız periyodik tabloyu buraya kadar indirebildik. Çünkü periyodik tablodaki her şeyi bunlardan yola çıkarak yapabiliyoruz ve daha da fazlasını. Bu kadar bilimsel çalışma nereye getirdi bizi? Birçok Nobel ödülü kazandı CERN, üç tane. Bir tanesi W ve Z bozonlarının keşfiyle Carlo Rubia ve bu makinenin çalışma prensibiyle Van der Meere verildi. 60'lı yıllarda yaptığı parçacık algıcı çalışmasıyla George Sharpeck, 92 yılında aldı, 30 yıl sonra. E, Higgs ve Englert gene 60'lı yıllarda Higgs parçacığının kuramsal temellerini atmışlardı. Ancak Nobel ödülü çok çok uzun soluklu bir şey. Çalışmalar çok çok uzun soluklu, keşfi 2012, Nobel ödülü 2013. Hayatta kalmak lazım Nobel ödülünü alabilmek için çünkü yaşayanlara veriliyor sadece. Bütün bunların bir takım teknolojik getirileri de var. Tamam, havadan yiyecek yapamıyoruz, Star Trek değil henüz. Ne bileyim, mükemmel eşi de bulamıyoruz ama birkaç şey yapabiliyoruz. Bir tanesini tabii çok iyi biliyorsunuz, World Wide Web. Bugün olmadan ol, olmayan, yaşayamadığımız bir şey. Tabii bu CERN'de icat edilmiş bir şey çünkü e, Birkaç yüz değişik milletten birkaç bin değişik araştırmacının kolaylıkla birbirleriyle veri alışverişi yapması lazım. Bu o sayede, o yüzden icat edilmiş bir şey. Bunun yanında tabii bu durmadı, ilerledi, sadece bilgi değil, hesap gücü de paylaşalım denildi ve grid, Türkçe'ye örgü diye çevirdik diye bir kavram ortaya atıldı. Burada dediğim gibi hesap gücü paylaşılıyor. Bunun bilimsel getirisinin yanı sıra... Türkiye'yi çok ilgilendiren bir uygulaması var. Bir deprem olduktan sonra o depremin analizi çok hızlı bir şekilde yapılıp depremin nerede başladığı, ne cins bir deprem olduğu kolaylıkla tespit edilebiliyor ve bunun kurtarma çalışmaları üzerinde çok olumlu etkisi var. Tıp konusunda iki örnek vereceğim. Bir tanesi tanı, Pozitron Emission Tomography. Hızlandırıcılarda hazırlanmış, çok kısa, yarı ömrü olan yapay radyoaktif elementler insan vücuduna veriliyor, zerk ediliyor. Ve bunlar kullanılarak, insan vücudu açılmadan organların nasıl çalıştığı görülebiliyor. Gene hızlandırıcıların bir uygulaması olarak proton tedavisi var. Bu da söz gelimi vücudun derinliklerindeki bir kanserli tümörün vücudun üst kısmına zarar vermeden yok edilmesi anlamına geliyor. Bütün bunları söylerken hep hızlandırıcı, hızlandırıcı dedim. Burayı biliyor musunuz? Evet, evet, teşekkür ederim. Burası Louvre eğer Dan Brown'un kitaplarını okuduysanız cam piramidin altında bir mezar bekliyor olabilirsiniz. <gülüyor> bu var cam piramidin altında. Bir hızlandırıcı. Bu hızlandırıcı ne işe yarıyor, neden orada diyecek olursanız sebebi basit. Tarihi eserlerin, sanat eserlerinin iç yapılarını onlara zarar vermeden tespit etmekte kullanılıyor. Eğer bu sunumdan Benim sunumumdan eve iki şey götürecekseniz, ikincisi hızlandırıcıların 21. yüzyılın anahtar teknolojisi olduğu, İsviçre çakısı olduğu olsun. Çünkü sadece bilim alanında değil, şurada göstermeye çalıştım, tıpta yüzde telefonlardaki, bilgisayarlardaki yarı iletken malzemenin, işlemcilerin hazırlanmasında, ion implantation deniyor, yüzde kırk. Kullanılıyor. Bilimsel amaçla, temel bilim için kullanılan hızlandırıcı sayısı yüzde bir. Bu ikinci şeydi. Birinci şeyde hareket başlatmaktan çekinmeyin olsun. Çünkü bakın, Louis de Broglie'nin attığı fikir bizi nereye getirdi? Avrupa'yı birleştirelim diye yola çıkmıştık. İnsan vücudunun içini anlamaktan, tümör, kanser tedavi, deprem nerelere gideceğini insan kestiremiyor bile önceden. E şimdi hareket başlatmaktan çekinmeyin de ne, ne yapmamız lazım? Üretmek istiyorsak şayet elimizi kirletmekten çekinmeyeceğiz. Öğrenmek istiyorsak temel bilimlere gitmekten çekinmeyeceğiz. Öğretmek istiyorsak bilimsel düşünmekten, deney yapmaktan, çevremizi anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Şimdi bu noktada da bana hissediyorum şunu diyeceksiniz. Öğüt vermek kolay, sen ne yaptın? Biz de bir şeyler yapmaya çalıştık öğrencilerim ve meslektaşlarımla en kolaydan başlayarak. En kolay da şu oluyor, eğer bir şey biliyorsam, hiç olmazsa etrafımdakilere öğretebilirim. Dolayısıyla yarının araştırmacıları olan bugünün yüksek lisans ve doktor öğrencileri için Türkiye'nin birkaç yerinde, en güzeli bence Karşıtı eksi 30 derecede çok iyi fizik yapılıyor, kış kampları düzenledik. Geleceğin araştırmacıları ise bugün gördüğünüz minik arkadaşlarım, ortaokul lise öğrencileri, Onlara doğrudan bir şey anlatmaktansa bunu yapmanın başka bir yolu var. Onların öğretmenlerini heyecanlandırmak, bilim ateşini onlara aktarmak ki biz birden ona aktarırken onlar da onu on bin yapsın. Dolayısıyla 3 yıl önce bir program başlattık. TÜİK Öğretmen çalıştayı dedik adına. Türkiye'den çeşitli yerlerinden haritada gördüğünüz gibi öğretmenleri bir hafta sonra misafir ettik. Bizim çalışmalarımızın heyecanını gördüler. Ve... Yazdıkları notlara göre hayatlarının, bilimsel hayatlarının, eğitim, akademik hayatlarının en heyecanlı, en verimli birer haftasını geçirdiler. Şimdiye kadar bu çalıştaya katılan öğretmen sayısı yaklaşık 200 ve iki hafta sonra da altıncısını yapmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Teknik altyapı konusunda da izninizle birkaç şey söyleyeceğim. Sörn'ün e, hızlandırıcılarının nasıl başladığını, birinci vitesin ne olduğunu hatırlayın, doğrusal hızlandırıcı. Sörn'ün nasıl başladığını hatırlayın, bir hızlandırıcı yaparak. O halde dedik ki, madem Türkiye için bir şey yapmak istiyoruz, biz de bir hızlandırıcı yapalım. Hmm. E, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun ev sahipliğinde ve e, idaresinde bir hızlandırıcı yapmaya oturduk. E, bu proje Ankara'da gerçekleşiyor ve ana fikir de şu, küçük olsun bizim olsun. Biz tasarlayalım, biz üretelim, biz öğrenelim. Bunu yapmaya kalktığımız zaman şunu gördük. Ee, tamam, proton hızlandırıcısı e, yapmak için belli bir takım geliştirilen yazılımlar var. Bunu satın almaya kalktığımızda bu yazılımların e, hak sahibi olan, geliştirmiş olan ülkeler, Amerika, Fransa, Türkiye'ye satmayı reddettiler. Çünkü Türkiye kara listedeymiş. Kuzey Kore, Sudan, İran, Türkiye... Kara listede size kesinlikle satmıyoruz. <gülüyor> tasarım olmadan, bilgisayar olmadan bu işler yapılmaz. Ne yapalım derken öğrencilerimle beraber dedik ki, ya onlar da yapabilir, yapmış, ben de yapabilirim, ben de insanım. Çekinecek bir şey yok, atıl. Oturduk kendi hızlandırıcı tasarım yazılımımızı oluşturduk. TÜBİTAK bizi destekledi, ee, yaklaşık iki yıllık bir projeyle. Ee, simgemizi gördüğünüz demir döven adam. Neticede hızlandırıcılar metalden yapılıyor, metal, demir, hmm. <gülüyor> e, Bu projeyi konferanslarda öğrencilerim sunduğu zaman, bu sefer Amerikalılar geldiler, biz size sohberimizi satmaya hazırız, yazılımımızı satmaya hazırız diye. Eğer siz bir şey üretirseniz, tasarım aşamasında dahi elinizde müthiş bir pazarlık payı oluyor. Neyse, bu proje belli bir yere geldi. İkinci e, sunumu, ikinci gösteriyi e, Çin'de yaptılar. Ee, bu sefer Çinliler geldi, bunu ticari hale getirin de biz sizden satın alalım diye. Bence bu e, fena olmayan bir başarıydı. Bir başka şey, hızlandırıcı yaparken bu alet gerekiyor. Bu alet nedir diyecek olursanız, elektromanyetik dalgaların işte çarptığı zaman geri geldiğinde güç kaynağına zarar vermemesini sağlayan bir aygıt. Biz buna dolaştırıcı dedik Türkçesine. Bunu satın alalım dedik, ee, bir Amerikan firmasından. Bize 250 bin dolar fiyat teklif ettiler. Boh, o kadar bütçemiz yok. Ne yapacağız? Kendimiz tasarlayacağız, kendimiz üreteceğiz. Peki, tasarımı yapıp bunu üreteceğiz diye bir konferansa gittiğimizde aynı firma geldi, bizi buldu ve dedi ki %10'una sizindir, üretmenize gerek yok. Ama bu olmaz çünkü üretirken elde ettiğiniz deneyim, kazandığınız deneyim paha biçilmez. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ürettik ve oraya koyduk. Gelelim işletme kısmına. Bir şeyi üretirsiniz, elinizde vardır, satın alırsınız ama işletme çok önemli. Bakın, Kurtuluş Savaşı'nda elimizde tren vardı ama makinist yoktu. Bir aleti yapmak yeterli değil, onu kullanabilecek insanları da yetiştirmek çok önemli. Bizim Ankara'daki laboratuvarda insanlar aynı zamanda bu aletleri kullanmayı da öğreniyorlar ve bizim ekipten ayrılan bir başka genç mesela bu işi ticari olarak yapabilir miyim diye endüstride çalışmaya başladı. Bu benim çok çok hoşuma giden bir gelişme oldu. Son olarak, motivasyon hakkında bir şey söyleyeceğim. Motivasyon nedir? Başarılı olmamız lazım ki insanları motive edelim. Bence başarılı olmanın sırrı şu, mümkün olduğunca büyük bir lokma ısırmak lazım. Ama yutabileceğiniz kadar da küçük olmalı. Mümkün olduğunca büyük, yutabileceğiniz kadar küçük. Bana öyle geliyor ki bizim Ankara'daki hızlandırıcı, Atom Enerjisi Kurumu'nun yaptığı hızlandırıcı böyle bir şey. Bizim laboratuvarın son halini arkada görüyorsunuz. Sol yukarıda gördüğünüz proton kaynağımız ışıldamasını görüyorsunuz belki. Sağda gördüğünüz ise 2015 yılının sonunda elde ettiğimiz ilk proton demeti. Henüz hızlandırıcıya girmedi. Çünkü hızlandırıcı kovuk, bizim tasarladığımız ürettiğimiz kovuk, ortada duran sarı şey. Henüz test masasında, aslında ben de pazartesi günü Ankara'ya bu proje üzerinde çalışmaya gidiyorum. Bu ekip İstanbul'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den birkaç tane de Genève'den insanların uzaktan birbirleriyle etkileşerek gerçekleştirdiği bir şey. Evet, Luigi Brolli'nin başlattığı harekete belki çok yakın değil, belki birazcık benziyor. Bakalım 40 yıl sonra biz nerede olacağız? Ama söyleyeceğim şu, biz çekinmedik, atıldık. Sizde sakın kendinize olan inancınızı yitirmeyin. Yapabilirsiniz. Teşekkürler.